Oh God, you man Bir emeğin gündemi programından daha merhaba ben Mustafa Eren. Bugün Berna arkadaşımız da yok. Kendisi farklı yoğunluklar nedeniyle katılamadı. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu. Kendisiyle özellikle sendikalarının e, muhatap olmak zorunda kaldığı grev yasaklarını ve sonrasında da e, son grev yasağının e, muhatap olan Schneider'de yaşanan durumu konuşacağız. E, hoş geldiniz e, Adnan Bey. E, şu an sanırım zaten yoldasınız. E, DİSK DİSK'in e, eski mensuplarından Bey'in cenazesine de gidiyorsunuz. E, buna rağmen e, kabul edip programa katıldığınız için size de teşekkür ediyoruz ayrıca e, ve başsağlıkları diliyoruz. E, e, grev yasakları Birleşik Metaliş neden muhatap oluyor, Nedir bu grev yasakları? Ne oluyor? Biraz bize anlatır mısınız? Evet evet öncelikle tabii disk genel eski genel sekreterlerinden ve Birleşik Metaliş eski genel başkanlarından Mehmet Karaca'yı kaybettik ve onun cenazesindeydik bugün diskin önünde tören yaptık ve memleketi Bolu'ya götürüyoruz. Tabii Türkiye'de grev yasakları yeni değil özellikle son 20 yılda. AKP iktidarları döneminde 20 kez grevler yasaklanmış. Yani 20 grev yasaklanmış. Bu farklı çaplarda iş yerleri bunlar. Yani 150 bin kişinin olduğu grup sözleşmesi de yasaklandı, grev yasağına uğradı. Yani daha küçük tekil fabrikalarda da bu tür şeyler oldu. Şimdi biz tabii en çok grev yasağına maruz kalan bir sendika olarak bu konuda da önemli tecrübeler edindik. Yani yıllarca bu grev yasağına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, fiili ve hukuki olarak ne yapılması gerektiğini de biz bir aylı tecrübe sahibi olduk bu konuda. Şimdi biz daha önce 2015 yılında ve 17 yılında grevlerimiz yasaklanmıştı. O zaman da biz bu grevlerle ilgili yasağı tanımayacağımızı dile getirmiştik. Çok kısa süreli grev yasakları, karşımıza çıktı. Biz yine çalışmadık. O zaman bakanlık devreye girdi. İşveren işte adım atmak durumunda kaldı. toplu sözleşmelerimiz işte grev yasalarına rağmen gayet başarılı bir şekilde o dönemler 2017-15 dönemlerinde bitti. Ama tabii arada yine grevlerimiz yasaklandı. Bu yasağa karşı da mücadelelerimizi sürdürdük. Son 2022 yılında 22 yılının sonunda Koceli'de Bekart firmasında bir e, grev yasayla yeniden karşılaştık. Bu tabi bardağı da, taşıran damla e, oldu. Bizim de iyice sabrımız taştı. Ve burada gece saat 3.30'da gelen bir grev yasağı tebligatını tanımayacağımızı ve sabah da greve çıkacağımızı e, bütün kamuoyuna duyurduk. Tabi çok büyük ilgi gördü. Özellikle son süreçte siyasi iktidarın baskıcı rejimine tek adam rejimine karşı bir hassasiyet içerisinde olan e, e, Türkiye'de yaşayan insanlar ve işçi sınıfı e, böyle bir e, duruşa karşı gerçekten e, merak uyandıran bir e, ilginin ortaya çıkmasına neden oldu. E, ve bu duruşumuz takdir gördü. Biz de bunu e, devam ettirdik. Yani yaklaşık 18 gün sürdü grev. 2 günde dinlenmeyle birlikte 20 gün fabrika çalışmadı. Bu fabrikada yine e, işte milli güvenliği e, engelleyici veya milli güvenlikle ilgili sorun çıkartır e, gerekçesiyle yasaklanmış bir grevdi. Burası tabii e, lastik fabrikaların içerisindeki can, e, çelik e, telleri üretiyor. Yani milli güvenlikle aslında hiçbir ilgisi olmayan bir şirket. Ama buna rağmen işte Cumhurbaşkanı kararıyla, tek imzayla bize tebrikat gönderdi. Tabii biz o 20, 20 gün içerisinde valilikle defalarca görüştük. Bölge mülkü amirleri sürekli baskı yaptılar. Emniyet sürekli baskı yaptı. Bu grevin bitirilmesi işte Cumhurbaşkanı tarafından bu işin ertelendiğine dair. Bunlar erteleme değil tabii bildiğiniz gibi tamamen yasaklamadır. Yani 60 gün içerisinde yeniden greve çıkmazsanız yetkiniz düşer veya yüksek hakem kuruluna göndermek zorundasınız. Ee, biz Danıştay'a şikayet ettik bu konuyla ilgili defalarca Danıştay e, müracaatlarını yaptık bu işin grevin e, durdurulmasının durdurulması için. Yani e, uygulamanın durdurulması için. Ama maalesef ki Türkiye'de hukuk sistemi tamamen kontrol altında ve istedikleri kararı çıkartıyorlar. Biz Danıştay'da 2017'deki... E, i̇tirazımızın sonrasında Danıştay raportörü bizim lehimize karar çıkartmasına ve oradaki 5 hakimden dördü, 9 e, hakimden 4'ünün bizim lehimize e, karar çıkma, e, karar vermesine rağmen 5'e 4 kaybettik. Biz onu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Danıştay'ın bu e, usulsüz kararından sonra Anayasa Mahkemesi lehimizde bir 5 e, sene sonra lehimizde bir karar çıkarttı. Bu grev yasağı, grev ertelemesi anayasaya aykırıdır dedi ve e, beş yıl sonra böyle bir adalet ortaya çıktı. E, hükümet de bize 52 bin lira tazminat ödedi. Yani ödemek zorunda kaldı. Şimdi biz tabii o dayanak üzerinden Türkiye'de anayasaya aykırı bir şeyi Cumhurbaşkanı da olsa e, yapamaz diyerek o 18 günü günlük grevimizi gerçekleştirdik tüm baskılara rağmen. Bu belgelerimizi gösterdik, emniyete gösterdik, valiliğe gösterdik. E, e, herkese bu belgelerimizle birlikte haklı olduğumuzu iddialı bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Ama tabii e, onların iddiası da şu, her grevin kendi içinde e, bir süreci vardır. E, yani biz her grev için ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi kararı çıkartmamız gerektiğine dair böyle aykırı bir e, iddia ortaya konuldu. Ama e, 20 günün sonunda biz orada Verilen rakamların üzerinde bir rakamla toplu sözleşmemizi işçi arkadaşlarımızın da onayıyla e, bitirdik. Gayet de başarılı bir sözleşme oldu. Şimdi tabii çok kısa bir süre sonra yani bir ay daha dolmadan da yine Koceli'de e, Gebze ilçesinde e, Schneider Enerji yerinde görevimiz yine yasaklandı. Yani burada e, Cumhurbaşkanı daha önce işveren örgütlerinin toplantılarında da Böyle iştahla söylediği gibi biz Türkiye'de o hali grevi yasaklamak için kullanıyoruz. Eskiden bütün şirketler grevdeydi. Sizin eliniz kolunuz bağlanıyordu. Biz bunları yasak ıı, erteliyoruz veya grevi yaptırmıyoruz diyerek övünerek söylenen şeyin hayata geçirilmesi olarak gördük biz. Schneider grevi de tamamen böyle keyfi bir grev ertelemesiydi. Yani bu kadar böyle yaşanılan şeylere rağmen hala aynı yanlış üzerinde süre gelen bir uygulamayı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Biz Schneider grevindeki yasaklamayı da tanımadık. Yani burada da biz grevimizi sürdüreceğimizi ortaya koyduk. Tabii burada da işte emniyet baskısı vardı. Tomalar geldi. Çevik Kuvvet geldi. Bizim orayı terk etmemiz istendi. Ama işveren de tabii burada bir olumsuzluk ortaya çıkacağını gördüğü için bizimle görüşmek istedi. İşveren Sendikası ve bize Grev öncesinde e, vermiş olduğu rakamların neredeyse yüzde on yedisine ücretlerin arttırılmasına tekabül edebilecek bir yeni teklif verdi. Arkadaşlarımızın onayıyla da bu sözleşmeyi de bitirdik Şinay Şimdi Türkiye'de tabii söylediğim gibi en fazla grev yasaklayan e, grevi yasağa uğrayan bir sendikayız. Artık grevi hiçbir şekilde biz e, yasaklarla, İş yapmayacağımızı ilan ettik. Bundan sonra da grevler yasaklanırsa biz asla tanımayacağız. Hukuksuz bir karar. Uluslararası anlaşmalara aykırı bir karar. Hükümetin imza attığı bir sürü anlaşmaya aykırı davranıyorlar. Anayasaya aykırı bir karar. Ve bundan sonra da bizim tavrımız aynı olacak. Grev yasakları hiçbir şekilde işçi mücadelesinin önünü kesebilecek bir şey değil. Biz bunu bütün sendikaların örnek almasını istiyoruz. Sadece Birleşik Metal İş değil, bütün sendikalar bu hukuksuz grev yasağına karşı dik durmalı, mücadelesini sürdürmeli ve işçiler bu kadar böyle zorluklarla dolu bir süreçten geçiyorlar. Hayat bağlığını almış başını gidiyor. Yani zaten Türkiye'de özel sektörde örgütlenme oranları yüzde beş buçuk altılarda toplu sözleşme yapma oranları çok düşük. İşte değilse bu kadar küçük bir kitlenin de bu kadar böyle e, ekonomik saldırı altında büyük e, zam e, işte furyası altında rahat nefes almalarını sağlayacak toplu sözleşmeleri yapalım istiyoruz. E, Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücret şu anda asgari ücret e, açlık sınırı neredeyse altında kalmak üzere daha Şubat'ta alacak asgari ücretler ilk maaşlarını. Ona rağmen e, asgari ücret şu anda aşlık sınırının altında kalacak. Öyle gözüküyor Şubat ayında. Şimdi toplu sözleşmeyle siz bunları telafi edemezseniz bütün ülkedeki ücretler asgari ücret seviyesine gelmiş olacak. Bu nedenle biz hiçbir şekilde örgütlenmelerin bu kadar böyle zorluklarla dolu olduğu, e, e, engellendiği bir yerde örgütle olan kesmin de toplu sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmasını istiyoruz. Hem hayat bağlılığının e, olabildiğince işte işçilerin alım güçlerinin yükseltilmesi işte bugüne kadar o alım güçlerinin düşmesinin telafi edilmesi için hem de örgütlenmenin yararlarını tüm kamuoyuna göstermek, işçi sınıfına göstermek için bu mücadeleyi grev yasağı da dahil, ona karşı verecek mücadelede dahil sürdüreceğiz ve e, işçilerin örgütlenerek ancak bu süreçten e, kurtulabileceklerini ve iyi sözleşmeler yaparak alım güçlerinin yükseltilerek gelecekle ilgili kaygılanın bir nebze olsun azaltılmasını sağlayacak mücadeleyi de örgütlenenlerle sonuçlandırabileceğini de göstermeye çalışıyoruz. Tabii önümüzdeki dönem seçim dönemi, Mayıs seçim dönemi öyle söyleniyor, Mayıs ayı olarak söyleniyor. Ve burada da biz elbette o tarihin gelmesini bekliyoruz. Çünkü işçi sınıfı artık tamamen elinin korunum bağlanmasına, emeğinin yok sayılmasına, patronların bu kadar böyle hükümetten destek almasına son derece öfkelenmiş durumda gereğini yerine getirecektir. Biz bu öfkemizi de seçimde ilk seçimde e, ortaya koyacağız. E, birilerinin de e, bu süreçten bize yapmış olduğu şeylerden de karşılığını e, hissettireceğiz diye e, planlamalarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, e, Aslında bir soru da sormak istiyorum. Siz konuşmanız içerisinde kısmen cevabını da vermiş oldunuz. Evet. Yani e, grev yasağı olmasına rağmen siz bu yasağı tanımayacağını söylediniz. Ki geçmişte anayasa mahkemesinden almış olduğunuz bir karar da var. Aslında her ne kadar yasal olsa da hukuki olmayan bir kararla karşı karşıya verdiniz. E, bu yasağı tanımama kararı biraz da cesaret de gerektiriyor. Siz de söylediğiniz e, sonuçta fabrikanlarının önüne tomalarının da geldiği bir süreç. Pek çok olumsuzlukla karşılaştı geçmişte de günümüzde de işçi sınıfı. Bu kararı alırken e, neler düşündünüz ve aynı zamanda yapmış olduğunuz grev yasa kararına rağmen e, grevinizi başarıyla sürdürmeniz ve kazanımla sonuçlandırmanız e, tam olarak ne anlam ifade ediyor? Biraz bu konulara biraz daha açabilir miyiz? Tabii yani şimdi Türkiye'de özellikle de baskıcı rejime karşı e, bir dik duruş göstermek, mücadele kararlılığı ortaya koymak inanın kolay değil binlerce insanın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Muhtemeldir ki kısa süren içerisinde insanların evlerine teblikat gidecekti. Yani işbaşı yapın aksi takdirde işten atılacaksınız diye. Biz Bekar'ta bunları yaşadık. Ailelerine telefon edildi. Eşiniz işte e, tazminatsız işten atılacaktır diye. Bütün e, birim amirleri e, tek tek insanlar aradılar bir ruhsal baskı altına almaya çalıştılar. Psikolojik olarak etkilenmesini sağlamaya çalıştılar. Bizler tabii bunun karşılığında tek tek arkadaşlarımızı fabrikanın önüne çağırdık. O moral motivasyonlarını yükseltmeye çalıştık. Her gün oraya ziyaretçi getirdik ve o insanlara moral olsun diye bu insanlara tabii yaptıkları işin hukuksuz bir iş olmadığını, anayasaya uygun olduğunu defalarca anlatmaya çalıştık. Ama her halükarda, eğer bu iş biraz daha uzasaydı işten atılma söz konusu olabilirdi. Ama biz hukuk mücadelesi veririz. Türkiye'de işten atılmalarının hukuki süreci çok da uzun sürüyor biliyorsunuz. Yani iki yıl, üç yıl, dört yıl süren davalar var. Buna rağmen arkadaşlarımız hiçbir şekilde kararlılıklarından geri adım atmadılar. Yani biz tazminatsız işten atılmış olsak da, işimizi kaybetmiş olsak da, bu devirde açlıkla karşı karşıya kalmış olsak da biz hakkımızı istiyoruz ve sonuna kadar da bu mücadeleyi vereceğiz dediler. Bize de o cesareti verdiler. Ve bu arkadaşlarımızın kararlılığı tabii bizi geri adım attıttırmadı. E, biz de işveren de bunu gördü. E, ve biz de işverenin bu işini artık Sadece e, oturup bizimle anlaşmasıyla çözülebileceğinin mesajını verdik işverene. O da baktı süreç e, daha çok kendi aleyhine gelişmeye başlıyor. İş kaybediyor. Uluslararası firmalar tabii bunlar pazarı kaybederse başka e, e, firmalar o pazarlara giriyor. Bu nedenle de bizimle anlaşmak zorunda kaldı. Biz e, bütün kurullarımızda bunları tartıştık. Artısıyla, eksisiyle, getirisi, götürüsüyle. Yani biz tabii... E, bir sürü hukuksal e, saldırıya da maruz kalacaktık. Hakkımızda bir sürü şeyler baştı, işlemler başlayacaktı. cumhurbaşkanının kararına uymamak, işte bilmem başka e, suçlamalar getirilecekti. Biz hepsini göz alarak e, ve uzun uzun e, kurullarımızla tartışarak bu kararı aldık. deklarasyonu da yaptık. Yani bundan sonra artık bizim geri adım atmamız veyahut da e, işbaşı yapmamız mümkün e, olmayacaktı. Biz de öyle davrandık. Schneider'da da aynı şekilde arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Yani sürecin nereye gideceğini, işverenin neler yapabileceğini. Çünkü karşımızda bir de işveren sendikası MES var. Yani Bkart bağımsız bir işyeriydi. Yani direkt bizimle sözleşme yapan, direkt işverenle yapıyorduk biz orada. Ama Schneider'da tamamen MES'e bağlı bir yerdi. Evet, i̇şveren örgütlerinden birisi. Orada tabi hukuksal olarak da eli de çok güçlü olabilirdi. Ama işveren burada mücadeleyi sürdürmeyi göze alamadı. Burada da kazasız belasız atlattık ve gayet başarılı bir sözleşme yaptık. Ama artık şu görülüyor ki grev yasaklaması Türkiye'de çöpe atıldı. Yani 6356 sayılı yasanın ilgili maddesi Türkiye'de artık işlemiyor. Biz bunu işlevsiz hale getirdik, hükümsüz hale getirdik. Ve bu kadar böyle cesaretli bir duruştan sonra da artık herkesin bu maddenin e, Türkiye'de işlevsizliğini göstermeleri açısından bir çaba içerisinde olunması gerekiyor. Çünkü seçim var belki önümüzdeki günde e, ama o güne kadar e, şey olsa da grev olsa da yasaklaması olsa da aynı duruşu göstermek gerekiyor. Hükümet gözü kara bir şekilde patron seviciliği yapıyor. Yani şu anda ee, seçim meçim onlar açısından yani ben ertelersem, yasaklarsam işçiler bana oy vermez, seçimi kaybederimden ziyade şu anda e, politikalarını ve e, zengin seven politikalarını e, olabildiğince aktif bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. Yani yine grev olsa yine ertelerler. Yine yasaklarlar ama Bizimki, bizim olursa bu grevimiz çünkü bizim şu anda sözleşmesini sürdürdüğümüz yerler var. Biz gene tanımayız ama bütün sendikaların da aynı tavrı ortaya koyması gerekiyor. Hükümetin yanlışlıklarını yüzüne vurmamız gerekiyor. Bir daha da artık e, Türkiye'de bu tür şeylerin e, antidemokratik uygulamaların hayata geçirilmemesi için katı bir düzenlemede yapılması gerekiyor önümüzdeki e, seçim sonrasında. Bunları gönderdiğimiz e, takdirde. Aslında Programın son dakikalarına da yavaş yavaş giriyoruz. Ee, Sonra olarak e, gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? İstih sınıfının gündemini ve aslında örgütlenmenin e, çok sınırlı olduğu ülkelerden biriyiz. İstih i̇şte, sınıfının oldukça sık bir kesiminin e, sendikalı olduğu bir ülkeyiz. E, Gidik saat nereye doğru ne diyorsunuz? Yani e, Türkiye'de işçiler gerçekten son derece kötü şartlar altında e, mücadele veriyor, yaşıyor. Fabrikalarda iş sağlığı, iş güvenliği koşulları çok uygun değil. İşletmelerde Türkiye'de her gün en az beş tane insan iş cinayetlerine kurban gidiyor. Dünyanın en kötü 10 ülkesinden birisiyiz. Sendikal hak kullanılma ölçüsü içerisinde e, raporların tamamı Türkiye'nin en kötü ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. İLO'da yani Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında Türkiye sürekli karar isteği alınıyor. Türkiye sürekli aplikasyonda değerlendiriliyor. Yani bunların hepsi Türkiye açısından e, olumsuz şeyler, kötü şeyler. Bu nedenle işçilerin mutlaka özgürlükçü bir ortam içerisinde örgütlenmeleri gerekiyor. Yasal düzenlemeler gerekiyor. Şu anda 12 Eylül hukuk aynen devam ediyor. Ve aynı zevkle yapıyorlar bu bugünkü siyasi iktidar. İşçiler örgütlensin istemiyor. Tamamen Türkiye'yi asgari ücretler ülkesine dönüştürmeye çalışıyorlar. Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek için işte sendikalı oranlarını düşük göstermek, düşürmek istiyorlar. E, i̇şçi ücretlerini düşük e, tutmak istiyorlar. Yani tamamen asgari ücretle e, e, insanları ücretlendirip bunu da Cumhurbaşkanlığı'nın iki dudağı arasında bir rakam belirlemesi şeklinde sürdürmek istiyorlar. Bu nedenle Türkiye'de örgütlenmek gerekiyor işçilerin, işçi sınıfının bu e, zor şartlara karşı tek dayanağı e, e, güçlü bir e, sendika altında örgütlenmeleri ve mücadelelerini hem siyasi iktidarlara karşı hem de sermayeye karşı vermeleri. işte e, son bir yıl içerisinde e, dünyanın en kötü ülkeleri ekonomik açıdan, ekonomik parametreler açısından, enflasyon açısından, işsizlik açısından, gelir dağılımı açısından, e, milli gelirden aldığı pay açısından en kötü ülkelerin ilk başlarında geliyoruz. Bu da en fazla emeğiyle geçinen insanları etkiliyor. Bu nedenle işçilerin durumu şu anda son derece kötü. Asgari ücret açlık sınırının altında örgütlenme düzeyleri çok düşük. Sendikalaşamıyorlar. İşsizlik e, %20'lere ulaşmış durumda. Şu anda hükümetin e, e, TÜİK'in açıklaması olduğu rakamlar doğru değil. İskarın rakamı 8 milyon civarında şu anda Türkiye'de işsiz olduğuna dair e, ortaya konulan rapordur. İşsizlik e, hat safhalara ulaşmış durumda şu anda kur korumalı mevduat üzerinden işte zenginlerin paralarının faizini ödüm, ödüyor işçiler. Ayrıca ihracata dayalı model üzerinden bankalar ve e, şirketler çok büyük karlar ettiler. E, e, döviz biliyorsunuz e, fırladı gitti Türk parası dünyanın en değersiz. Paraları içerisine girdi. Bunların etkisinin tamamı Türkiye'de yaşayan yoksul insanlara işçi sınıfına, emeklilere olumsuz derecede yansıyor. Bunun yolu elbette öncelikle siyasi anlamda emeğe sıcak bakan bir anlayışın iktidara gelmesi ve ondan sonra da bu tahribatı ortadan kaldıracak örgütlenmenin ve insanların gelirinin yükseltilmesi mücadelesini de gelecek siyasi iktidara da kabul ettirerek e, mücadelesini sürdürmek. Yani şu anda koşullar iyi değil ama gelecekten umudumuz da e, ortadan kalkmış değil. Evet. Bugünkü konumuz disk. E, Birleşik Metaliş Genel Başkanı Adnan oluyordu. Kendisiyle grev yasaklarını ve e, aynı zamanda son Schneider'de yaşanan e, durumu konuştuk. E, kendisi şu an DİSK Eşli Genel Sekreterlerinden Mehmet Karaca'nın e, cenazesine katılıyor. E, buradan da DİSK'e tekrar ve sevenlerine Mehmet Karaca'nın başsağlığı dileyelim ve yeni bir programda görüşünceye kadar herkese hoşçakalın diyelim.